Fakatimede metnili okumuş olduğum hadis-i şerif Riznullah'la İl ilgili. Hazreti Aişe Valim'de hidayet edilmiş. Seyyenber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Edib-u ta'an-ı şah Yemeklerinizi erişin Yediklerinizi erişin İzzikrillahi ve salatih Allah'ın zikriyle ve namazla. Fetaksü ve gülü bükür. Öyle yaparsanız, aksi takdirde kalbiniz, gönülleriniz katılaşır. İçinizi kasvet basar dedim bu hadis-i şerif daha önceki haftada geçmiş olan 4-5 hadis-i şerifi de hatırlayacaksınız. Zikrullah'ın, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerindeki tavsiye edilmiş olmasının numunelerinden birisidir. Görüyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri muhtelif vesilelerle, muhtelif kimselere, muhtelif tarzlarda allah Teala zikretmeyi emretmiş. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Kur'an'ı tebliğ ediyor. Allah'ın emirlerini tebliğ ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de 80 kadar yerde zikrullah geçiyor. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem Hadis-i Şerif'te zikir var. Onun için her Müslümanın bu zikir vazifesinde yapması lazım. Burada zikrin Zamanı ile ilgili çok sıhhate uygun bir tavsiye karşımızda yediğiniz yemekleri zikrullahla ve namazla eritinin duyuruyor Demek ki insan yemek yedikten sonra hemen yatmayacak, bir müddet yemeğin üzerinden zaman geçecek. Tam doktorların arayıp da bulamadığı bir tavsiyedir bu. Ama 1400 yıl önce Efendimiz s.a.v tavsiye etmiş. İmam Gazali'nin burada kaydını almış Şerif hocamız diyor ki "Kalen ve fihi" "Yestahibu en la yanama ale'ş-şibae beyne Böyle karnı doluyken uyumamanın müstehap olduğuna delil vardır burada. Bir tane gaflet bir ar araya gelir. Bir tanesi bile çokken, gafletlerin bir tanesi bile insana yetip artarken, ceza, feda olarak, sıkıntı olarak, ikisi bir araya gelir. Üst üste katlanır, peş peşe takılmış olur. Birisi uyku gafleti. Yatıyorsun, uyuyorsun. O güzel vakitler geçiyor, namaz vakitleri geçiyor, efendim, ibadetler edilmiyor. Gaflet, uyku bir çeşit gaflet. Bir de yemek, o da bir gaflet. Çünkü insanın ağzını, doygunu, Gönlü çalışmaz, karnı doydu mu gözüne uyku basar, başkası düşünmesi azalır, Efendim, karnı doyunca zevklere, şevretlere doğru meyli artar, karnı doyduğunda mu Tenisle eğlence aramaya başlar, böyle iki tanesini bir araya getirmez, demiş bu diyor ki, Gazali Hazretleri, kalbiniz, gönlünüz katılaşır, kasvet, kasvet bağlar diyor. Hakikaten de öyledir. Siz de Ramazan'da şimdi, ummiyetle işte akşam oturuyoruz. Kontrol edebilirsek çok iyi ama gündüzün susuzluğundan yandığımız için bardak üstüne bardak su içiyoruz. Efendim, yemek üstüne yemek, karnımız doyuyor. Bereket versin ki arkasından teravih namazı gibi mübarek bir sünnet yetişiyor. Yani eğer teravih namazı olmasaydı insanlar Ramazanlarda hasta olurlardı. Çünkü kontrol edemezlerdi iftarda kendilerini. Çok yerlerdi. Çok yedikten sonra da öğünmezdi Ve gecenin yattıkları zaman hastalık olurdu yani hepsinde. Fakat bu teravih namazı bak 20 rekat. Her şey ne kadar hikmetli. 20 rekat kılıyoruz, kılıyoruz, kılıyoruz. Teravih kıldıktan sonra bir hafiflik oluyor. Yani o akşamın aşırı ile Yenilmiş yemeklerin hepsi eriyor. Aslında o kadar yememek lazım. Ne iftarda ne sahurda o kadar yememeli. İmam Gazali Hazretleri, oruç insan açlığı tatsın da onun faydalarından faydalansın diye emrolutmuştur. Binaenaleyh biraz insan midesinin boşluğunu hissetmeli der. Onun için, evet sahur yemeği yiyeceğiz, sünnettir, az yiyelim. İftar edeceğiz, iftiharı çarçabuk yapmak o da şeydir, em, emredilmiştir fakat hafif yemeye çalışacağız. Yani biraz şu gıdalar azalacak bu ayda. Ramazan demek ki bu hadis-i şerifin bir tatbikatı oluyor. Namaz kılmakla ta, taam, yediğimiz taam erimiş oluyor. Bir de zikrullahla. Hakikaten insan zikre oturdu mu, ne kadar zikredecekse ondan sonra elhamdülillah biraz hazm olmuş olur. İşte böyle yaparsanız o yemeğin insana vermiş olduğu bir kasvet var ya, midenin doluluğundan asıl olmuş olan kasvet, o zikrullahın nuruyla efendim, izale oluyor. Zikrullahın nuruyla o yemeğin insana vermiş olduğu tabi kasvet izale oluyor. Erayi te levkene ala ümmü ke dînun e anha qâlê ne am qâlê f en yubba. Bu hadisi şerif de ibadetlerden borcu olarak ölen insanların durumu hakkında bir hadisi şeriftir. Kırmızıda Müslüman vardır efendim i̇bn Abbas radıyallahu anh rivayet etmiş sebebi vürudu hadis şerif şudur ki enne racila kale ya rasulallah inne ümmi matet ve aleyhal savmu şehrin benim anacığım vefat etti üzerinde bir aylık oruç borcu varken borcunu ödeyemedi de o oruç borcuyla ile vefat etti diye Resulullah'a sormuş bir zat bir kişi Böyle sorunca Peygamber efendimizin cevabı şöyle. Era e'yte levkane ala ummuke deyinir ekütte kaldıydı. Şöyle bir düşün. Ne kanaate varırsın sonunda? Ananın borcu olsaydı. Anam ahirette borçlu azaba giriftar olmasın diye sen onun borcunu ödeyiverir miydin vefat ettikten sonra? Gale ne yap? Evet, öderdim ya Resulullah. Tabii anamın birisine bir maddi para borcu olsaydı onu ödeyiverirdim borçlu kalmasın diye. Fedeinullah hakkı en O halde Allah'ın borcu ödenmekçe ödenmeye daha layıktır. Onu da öde. Bu hadis-i şeriften ve biraz sonra gelecek bir başka hadis-i şerif daha var. Onlardan anlıyoruz ki ibadetlerden olan borçların borç olsun, kefaret olsun, hac olsun onların ödenmesi lazım. Ödenmesi caiz. Yani vefat etmiş vefat etmiş kimse. Kendisi yapmadı. Eyvah yandı bitti değil. Sen ödeyi verirsen ona faydası olacağına delil bu. Bir çeşit müjde. Bir çeşit müjde. Çünkü onları kurtarmaya evlatların ve yakınların bir imkanı geçmiş oluyor elim. Eline bir imkan geçmiş oluyor. Ramazan orucunu tutmamıştı. Orada hesaba çekilecekti. Efendim onun şeyini yapıyorsun? Efendim kaza e, kaza ediveriyorsun onunla. Hac etmemişti. Sen yapı veriyorsun. Tabii hiç şüphe yok. Hiç tereddüt etmeyin ki bir insanın kendi sağlığında, aklı başındayken, şuurluyken o ibadetlerin yapılı yapılı vermesi, tarafından yapılı vermesi çok daha üstün. Hiç kimse ibadetinden bir kusur, bir eksik bırakmamaya çalışmalı. Kendisi yapmaya çalışmalı. Arkasına bırakmamalı. Hayatındayken, aklı başındayken, hayrını, hasenatını, ibadeti, taatını yapmalı. Bazı kimseler mallarını saklarlar, saklarlar, saklarlar, ölüm döşeğine yakalandığı zaman, artık kalkmak istese kalkamayacak, aklı kesti gibi dünyadan gidiyor, malımın şurasını şuraya verin, burasını buraya verin, şununla cami yapın, bununla... Olmaz, bu doğru değil. Yani ta en son vakti kalmış, başkasına söylüyorsun, mirasçı ya yapar ya yapmaz, yapmasa da hakkı var. Üçte birini yapabilirdi. Üçte birinden sonra yapmasa da ona bir şey olmaz. Onun için sen yapacaksan hayır hasenatını aklın başındayken kendin güzel güzel yap. Ahirede sevaplarını gönder. Ramazlarını kıl. Oruçlarını tut. Kefaretlerini ver. Haccını eyle. Zekatını eda et. Arkaya bir borç bırakma. Ama buna rağmen şu oldu, bu oldu. Bir sebep çıktı ortaya. Efendim yapamadı gitti, yapacaktı da bir mani çıktı genel niyetlendi bir mani daha çıktı hadi vefat ediverdi bir şeyi hiç unutmayın muhterem kardeşlerim şeytan insana kötülük yaptırmak ister kötülüğü yaptıramazsa hayrı yaptırmamak ister o da o da sonunda başına bela olacak diye ibadet taati hayrı yaptırmamak ister gel içki içler Mesela içki içmem yok haramdır filan dersen bu sefer namaz kılma der. Yani bir hayırı cekat verme der. Ya aç kalırsın, açık kalırsın, çoluk çocuğun var der. Korkutur. bu evliya, yakınlarını, dostlarını korkutur şeytan. Aman şöyle olursun böyle kalırsın diye. Bir de onu da yaptıramazsa, yok ben namazı da kılacağım. İbadetlerimi de, vazifelerimi de yapacağım derse bir insan... Bir oyunu da şeytanın teyhirdir. Teyhir ettirir Hayır Hadi canım kılarsın tamam, aslansın, ağasın, paşasın. Canım daha önünde üç saat vakit var. Öğle namazını elbet kılarsın bir arada der. Sen de doğruya dersin. Şimdi biraz şöyle şuraya uzanayım. Orucun rehaveti de üzerime çöktü. Daha üç saat var önümde. Nasıl olsa bu öğle namazını öderim filan. Bir yatarsın. Aaa! Bir uyanırsın, zıplarsın, dur ben namazı kılmamıştım, geçmiş olay, ikindi olalı bir saat geçti. Ben yattım kaldım, nasıl oldu? Yani şeytan üçüncü oyunla oynadı. Şeytan üçüncü oyunla oynadı. Hayırı tehir etti, ondan sonra yaptırtmadı. Onun için ibadetleri de vaktinde yapmak iyidir. En hayırlı ibadet nedir diye Peygamber Efendimiz'e sorulduğunda buyurmuş ki, vaktinde eda edilmiş namaz. Namaz da öyledir, zekat da öyledir. Hemen diğer ibadetler de öyledir. Ulemanın çeşitli kanaatleri var tabii fıkıh kitaplarında. haccı mesela kendisine ne farz olur olmaz hemen o sene mi yapmalı yoksa terahi içinde yani yavaş bir, bir zaman içinde yapar mı? Yapsa da olur mu diye ama hemen yapması iyi. Ya ölü verirse işte şunu da yapayım da bunu da yapayım da şöyle de böyle de derken ölü verirse işte bak haccını yapamadan gitti ya. Ne olacak şimdi? İnsan ne kadar diz dövse telafi edemez ama bereket versin bu hadis-i şerifler var ki demek ki onun namına yapılı verse olacak. Onun namına o ibadet borçları ödeneceğine bu hadis-i şerif delildir ki bir müjdedir. Siz de büyüklerinizden, babalarınızdan, analarınızdan, dedelerinizden böyle ibadetlerini bazı sebeplerle yapamamış kimseler olduğuna dair içinizde bilgi varsa, kanaat varsa onları verin, onları şeyden kurtarın. Onlara o sıkıntılardan kurtalım. Demek ki yaşayan insanlar ölmüş büyüklerine, sevdiklerine böyle ibadetli taatlerle hayırlı olabiliyorlar. Era eite levkane bi fina i hadikum nehul yegri yautesiluminu kulla yemin kamsa merratin ma kane yepka min deranihi. فَالُوْ لَا شَيْءٍ قَالَ فَا اِنَّ الصَّلَاةَ تُذْحِبُ الْجُنُوبَ كَمَا يُذْحِبُ الْمَا Bu hadis-i şerifte namaz hakkında bir hadis-i şeriftir ki Ahmet i̇bn Hanbel ve İbn-i Hibban ve daha kaynaklarda zikredilmiş bazı kimselerin de belki ezberindedir, hatırındadır, hatırda kalacak bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ERA EYTE Görmez misin? Kanaatin nedir? Bu hususta ne düşünüyorsun manasında bir Arapça tabirdir bu. ERA EYTE Aslında görmedin mi demek ama yani bu hususta kanaatin nedir? Böyle değil mi bu iş? Acaba filan gibi. LEVKANE BİFINAİ EHADİKÜM NEHRIN Eğer sizin birinizin avlunuzda Nehir olsa, avlunuzda nehir olsa, şırıl şırıl akıyor. Yeciri akan bir nehir olsa, yahtesilümin minhu külleyemin hamse merrat içine avlusunda ya kendisinin günde beş defa girse yıkansa, onun üzerinde kir kalır mı? Ma yepka, ma kane yepka min deneyir. Kirlerinden üzerinde ne kalır? Böyle beş defa avlusundaki kırıl kırıl nehirden yıkanan sudan yıkanan bir insanın üzerinde kirlerinden ne kalır diye sordu Peygamberimiz. <gülüyor> ashab asabi kiram buyurdular ki la şey hiçbir şey kalmaz günde beş defa yıkanince ne ter kalır ne toz kalır ne kir kalır. Berle feynle salate biliniz ki muhakkak ki namaz yüz ibadetini günahları giderir kema yüz ibul ma edderen suyun kirleri giderdiği, tozları, pasları giderdiği gibi. Bu hatırda kalabilecek bir şeydir. İnsan nehri unutmaz. Böyle yıkanmayı unutmaz. Yıkanmanın kirleri gidereceğini unutmaz. Onun için namazın buna benzediği hatırda kalabilir insanın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muallimlerin muallimiydi. Çok güzel öğretirdi. Çok güzel öğretirdi. Fırsatı çok güzel değerlendirip insanın zihnine dini malumatı çok güzel yerleştirir. Eline bir fırsat hemen geçti mi ona göre bir soru sorar, ashab-ı kiramın dikkatini bir noktaya toplar, ondan sonra o dini hakikati ifade ederdi. Burada da öyle. Şimdi Arabistan'ı düşünün, bak burada hafif bir sıcaklık var, Arabistan'da kaynar. Yumurta kaynar yani kuma koysan, yumurta pişer. O kadar sıcak olur. Şimdi o kadar sıcak bir ülkeyi düşünün. insanın suyu ne kadar sevdiğini düşünün. Ne kadar suyu su ister canı. Hele benim bile şimdi bu hadise okurken içim açılıyor, keyfim geliyor. Bir insanın bahçeli bir evi olsa, avlulu bir evi olsa, apartman dairesi değil de geniş avlusu olan bir evi olsa ne kadar hoşuna gider? Bir de oradan su aksa, şırıl şırıl. Kendisine mahsus bir su yani, başkası yok. Ne kadar hoşuna gider? Arabistan'da düşünün o sıcakta öyle birisinin evinde. E tabi o terleyen insan onun içine girer girer yıkanır sıcakta. Fırsatı buldum mu girer yıkanır. Fırsatı buldum mu girer yıkanır. Bak işte bu hiç hatırdan çıkmaz. Çünkü herkesin candan temenni ettiği bir şeydir. Bunu söylüyor da Efendimiz arkasından diyor ki bak namaz da böyledir. Namaz da böyledir. Namaz da günde beş defa insanın günahlarını yıkar. Yıkayıp yuyup temizler. Üzerinde günah bırakmaz. Allahu Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Çok şükür. Bizim Müslüman eden Allah'a hamdü senalar olsun. Bu İslam nimeti kadar büyük nimet olmaz. Avrupalı birisi Müslüman olmuş. Adını şu anda söyleyemeyeceğim. Kitabında okudum. Neden Müslüman oldun diyor. Soruyor birisi. Cevabında diyor ki ben uzak doğu ülkelerine gittim. Uzak doğu dediği işte şu Vietnam, efendim Tayland, Hindi Çini, Singapur, Bangladeş filan o taraflar yani. Oralara gittim. o da, Oradaki Budistlerin, Brahmanların başka din mensuplarının ibadetlerini seyrettim. Tapınaklarına gittim. Hiçbir şey yok. İbadetlerinde yani bir şey yok. Bir yere toplanıyorlar. Aynı kelimeyi vır vır, vır vır vır vır vır tekrar. Başka bir şey yok. Yani ibadetlerinde bir şey yok. Bir hikmet yok. Ama Müslümanların hangi ibadetine baktıysam bir hikmet gördüm diyor. Şu bizim namaz ibadeti. Bu bizim namaz ibadeti bizi günde 5 defa bir kere toplantıya davet ediyor. Toplanıyoruz. Bak bu kadar insanı sen davetiye bastırman lazımdı. Bu kadar insanı öğle namazında efendim özellikle camiinde buyurun efendim diye davetiye bastırarak ancak şey yapabiliriz. Ama Allah Teala Hazretleri koymuş ahkamı şerif şer'i şerifimiz. Efendim mevzin ezan okuyor, herkes toplanıyor. Daha çok toplanması lazım. Burada etrafta bir sürü apartman var. Bu camilerin az gelmesi lazım. Bu avlunun namaz vaktinde dolması lazım. Herkes Allah'ın kolu vazifesi yapması lazım ama kıymetini bilmiyorlar. İşte böyle günde beş vakit toplantıya bizi çağırıyor. Biz de birbirimizin derdiyle dertleniyoruz. Sen ne oldun ya? Üç gündür görülmedim, benzini biraz sarı görüyorum. Efendim bir sıkıntın mı var? Hasta mısın? Herkes birbirinin halini hatırını soracak. Müslümanların muhabbeti çok olacak ve işleri yürüyecek. Bu faydası var. Efendim kişinin yaptığı ibadet kabul olur veya olmaz ama bu cemaatin içinden birisi ağzı dualı, makbul bir kimse ise onun hürmetine bütün cemaatin namazı kabul olur. O faydası var. Yalnız evde kıldığın ya kabul olur ya kabul olmaz ama cemaatte sevabı var, kabul olur, garantisi çok. Sonra cemaatle namaz kıldığında mı 27 kat daha sevaptır. Evde kıldın mı bir sefer üşendin, merdivenlerden inmek zor geldi, veyahut davranamadın biraz tembellendin camiye gelemedin 26 sevap gitti bir sevap alabilirsin evde kıldığın zaman işte onun yanı sıra bir de bu 5 vakit namaz arasında yapılan günahlara kefarettir şimdi biz sabahla arada ne kusurlar kabahatler olduysa Allah affetsin ona kefaret oluyor öğle namazı ikindiyi kıldığınız zaman da öğle ile ikindi arasındaki günahlara kefaret oluyor başka hadis-i şerifler var iki namaz aralarındaki günahlara kefarettir. İki ömre, aralarındaki günahlara kefarettir. Yani affına sebep olur. Efendim, iki hac, aradaki günahlara kefarettir. Yani insan bir hac etmiş, bir daha hac ettiği zaman aradaki günahlara kefarettir. Ramazan, evvelki Ramazan'la aradaki günahlara kefarettir. Böylece insan çeşitli şekillerde yapmış olduğu hatalar çoktur da insanoğlunun. Böyle Allahu Teala Hazretlerine ibadet ettikçe onlar bağışlanıyor. Yoksa insanın defterinin temize çıkıp da hesaptan geçmesi mümkün olmaz. Böyle ibadetlerle temizleniyor insan da ondan sonra Allahu Teala Hazretleri onu affediyor, mağfiret ediyor, cennetin cemalini nasip ediyor. Bu namazın kadru kıymetini bilin. Namaz çok kıymetli bir ibadettir. Bu namaz Allah'ın, marifetullahın, mahabbetullahın insanın gönlüne yerleşmesi vesilesidir. Allah'ı unutmama vesilesidir. Günde beş defa insanın ikazıdır. Günahlardan silinmesidir. Onu gösteriyor bu hadis-i şerif. اَرَأَيْتَ لَوْكَانَ لَكَ عَبْدَانِ اَحَدُهُمَا ve وَيَكْزِبُكَ ve laakhiru Yusuf diyor ki, vela yekunu ki, ey Yuhma ahab bu illeke, inde Rabbikum. Bu hadisi şerifi de Ahmed ibn Hanbel Taberani, İbn Hibban ve kaynaklar zikretmiş. Yine Peygamber Efendimiz soruyor muhatabına. Erayite ne dersin acaba? Kanaatin nedir bu usta? Ne görüyorsun? Görüşün nedir bu usta? Devkane Deke Abdani, se yani kölen olsa sana ait iki kölen olsa bu onlardan bir tanesi yahu sana hıyanet etse ve yetbüke yalan söylesin söz söylüyorsun dinlemiyor Efendim senin gıyında kaytarıyor bir sürü şey yani ve yalan söylüyor ve akaru ötekisi de Yu Veyahut sülâsiye olarak, sana doğru sözlülük, sadıkane, doğru sözlü, doğru özlü olarak hizmet ediyor. Vela yehûnüke, sana hıyanet etmiyor. Hangisi sana daha sevimlidir? Hangisini daha çok seversin bu iki köleden? Birisi yalancı, dolancı, kaytarıcı, ise doğru sözlü, doğru özlü, hizmeti güzel yapan, has halis, sana hakikaten bağlı iki köle. Hangisini daha çok seversin? İki hizmetçi, iki işçi, iki memurun... Hangisini daha çok seversin? İşte... فَكَذَٰلِكَ entum اِنْدَ رَبِّكُمْ Rabbinizin huzurunda, Rabbinize karşı siz de bu durumdasınız. Allah kimi sever? Yalan söyleyen, hıyanet eden, hizmet etmeyen, kaytaran insanı mı daha çok sever? Yoksa emrine itaat eden insanı kendisine kulluk edelim Elbette kendisine ailesine bağlı olan sever, ona göre davranır. İşte burada da Peygamber Efendimiz kulluğun nasıl olması gerektiğini böyle güzel bir tarzda anlatmış, herkesin anlayacağı bir tarzda. Zaten soru sormak, dikkati çekmek içindir. Bir soru sordun mu uyuyan insan uyanır. Ha soru sordu diye dikkati toplanır, gayri ihtiyari. Dikkati dağılmış insanın bile dikkati toplanır. Hem soru var, hem de oğlunun her zaman karşılaştığı bir hadiseden bahsediyor Peygamber Efendimiz. O hadiseden bahsedince adam anlıyor. Yani aklına göre konuşuyor karşısındakini. Bu bir kaidedir. Kellibun nase ala kadri uqulihim. İnsanlara akılları nispetinde akılları ölçüsünde konuş. Anlayabilecekleri tarzda konuş. Anlamayacakları felsefi huzun, derin izahlar, manalı, rastikli sözler e, Karşısındaki ters anlar yanlış iş yapar açık seçik böyle anlatacak hele din alimi çok açık anlatmalı. Mesela fetva isterler gidip müftüden müftü fetva verecek onun bile usulü vardır. Şöyle yaparsan şöyle olur böyle yaparsan böyle olur şu şartla şudur bu şartla yok öyle değil fetvada fetvayı tanzim eder yazar şu durum olduğuna göre bunun cevabı nedir? Cevap verip müsaabolasınız der o da el cevap bunun cevabı şudur ki, olur veya olmaz. Caizde veya değildir. Tek kelime. Hiç tereddüde meydan vermeyecek şekilde. Çünkü dini şeyde karıştırılır. Bu insan onların anlayışları farklıdır. Sen bir şey söylersen, karşıdaki başka türlü şey anlar. Peygamber Efendimiz çok güzel anlatmış. Ümmetle böyle çok güzel, hatırda kalacak tarzda anlatmış. Bir keresinde, bir köle esir grubu getirildi Peygamber Efendimiz'e. O gruptan bir kadın, tafile durduğu zaman koştu öteki gruptan bir çocuğu bağrına bastı böyle kucakladı. Yavrusuymuş demek ki ayrı düşmüşler. yavrusunu bağrına bastı. Peygamber Efendimiz ve ashabı da bakıyorlar. Bu kadın niye oraya koştu diye baktılar. Niye bu çocuğu kucakladı diye baktılar. Tabi gözleri yaşartıcı bir sahne. Hemen Peygamber Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? Ey ashabım dedi. Bu kadın, bu yavrusunu ateşe atar mı? Atmaz yarınizallah. Bak nasıl seviyor, nasıl bağrına basmış sımsıkı sarılıyor, bir daha ayrılmayayım diye, nasıl sımsıkı sarılmış yavrusunu öpüp kokluyor. Hiç ateşe atar mı? Ee, atmaz değil mi? Allahu Teala Hazretleri de kullarına bu kadının evladına olan şefkatinden daha şefkatlidir. Allah da atmaz kullarını cehenneme ama kullar. İnadına gidiyorlar. İnadına cehenneme gidiyorlar. Asi oluyorlar, kadir ediyorlar, diyorlar, öldürüyorlar, kesiyorlar, efendim binlerce insanın zararına yol açıyorlar kendileri. Allah kullara zulmetmiyor, kullar kendi kendilerine zulmediyor. Kendilerine ediyorlar. Kişinin kendisine ettiğini cümle cehan altı başına toplaşsa edemez demiş büyüklerimiz. Onun için Madem ki doğru sözlü, doğru özlü işçimizi daha çok severiz, biz de Allah'ın kulluğumuzu doğru sözlü, doğru özlü yapalım. Has halis olalım. Öyle aldatmaca yok, kaytarmaca yok. Kulluğu bu esasa göre yapalım. Era eytel lev kana ala deynun fe qadaytuhu anhu kubile minke qale naam Allahu erhamu bu da hani demin söylemiştim bir, birisinin anacığızı vefat etmiş bir aylık orucu tutmadan Ramazan borcu varmış üstünde de yerine tutuver ver veya kefaretini ver diye Peygamber Efendimiz söylemiş kabul olur demiş ya bu da haç hakkında birisi geldi Peygamber Efendimiz'e Dedi ki, bu sefer bir kadın gelmiş Buhari'den zikredildiğine göre Kalet imre Etun. bir kadın dedi ki Ya Resulallah inne farizatallahi ala ibadihi fil haccı edrek eb-i şeyhen kebiren la yestetiu en yestevi alel rahileti fehel yakti anhu en ehucca anhu Allah'ın kulları üzerine olan, farzlarından birisi olan haç, farcı, haç farzını edrekti. Yani ben bunu gördüm, farz kılınmış bu haç. Fakat benim babam çok yaşlı bir ihtiyar. Bineğin üstüne binmeye de gücü yok. Yani hani binerek, yürüyerek gidemez de çölde. Devenin üstüne binip gidecek ama üzerinde oturma takatı yok. Benim onun yerine hac etmem onun borcunu kaza eder mi? Ben yapmıştım daha önce, hac etmiştim. Onun yerine ben hac versem olur mu diye sordu kadın. Bunun üzerine bu hadis-i şerifi buyurmuş Peygamber Efendimiz. ''Era eyti ala alâ ebîki diye okuyacağız artık müyennes sigasıyla bunu. Eğer senin babanın üzerinde bir borcu olsaydı, ''Fekadaytihi'' sen onu ödemiş olsaydın, kubile minki senden kabul olur muydu borcunu? Ödediğin zaman elbet kabul olur. Babamın sana 50 diner borcu varmış filanca efendi, al 50 diner desen adam kabul etmez mi? Ederdi, tamam mı? Kale: "Niam." Evet dedi ama müzekker sigasıyla. Kale: Allahu erham." Allah daha Allah daha merhametlidir. "Hucce an ebike." Babanın namına sen hac ediver, Allah kabul eder." dedi. Bu hadis-i şerifte de demin ki manayı takviye ediyor. Demek ki orada ölmüş bir insan yerine geride kalanı o borcu ödese olur mu? dedi. Olur dedi Peygamber Efendimiz, burada da yapamayacak bir insan yerine, assa üstüne binemiyor, devenin üstüne binemiyor, onun yerine yapsa olur mu? Olur. Her ikisi de olabiliyor demek ki. Sırdı ehihil bi Bu da bir Müslümanın arkasından onun şerefini ayaklar altına alıcı, İleri geri konuşmak hakkında bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin tarihinde rivayet ettiğine göre Hazreti Ayşe Validemizden ve Ebu Buleyler radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre daha başka kaynaklarda da var. Sahip bir hadis-i şerif buyurmuş ki Erbah Riba Riba'nın en felası faizin en kötüsü nedir? İstataletül Meryeki ördi akihil Müslüman bir gayri hakkın kişinin Müslüman kardeşinin ırzına dil uzatmasıdır haksız gelin. Neden erber ribadedir? Ribanın faizin en kötüsü çünkü riba çok büyük bir günah, çok büyük bir günah. Yani onu zikrederek söylediği için. Bunun ne kadar mühim olduğu anlaşılıyor. Yani ribadan faizden kaçınıyoruz. Aman faiz haramdır diye bankayla iş yapmak zorundaysa bilekman diyor bana faizini verme diyor. Veyahut faizinden korkuyor ne yapacağını o gelip müftülere sorduruyor filan. Faiz haram diye. Ha, ondan kaçınıyorsun da faizlerin faizi en fenası en kötüsü yani onlar kadar daha büyük kötü olan bir şey nedir? Müslüman kardeşinin haysiyetine, ırzına, şerefine dil uzatmaktır. Haksız diyelim. Tabi bu dil uzatmak ırzına, şerefine ırz deyince illa biz hani onun namusunu anlarız. Bu geniş bir tabirdir. Yani o Müslüman kardeşini hor hakip görüyorsan, efendim ona tepeden bakıyorsan, onun arkasından gıybet dedikodu yapıp da onun aleyhinde efendim konuşuyorsam bunların hepsi onun haysiyetine dokunucu şeylerdir. Yani ille o namussuzdur demek, namusunu satıyor vesaire falan demek manasında değil. Yani Arapçada ırız kelimesi haysiyet manasındadır, Daha geniş bir tabirdir. Buradan anlaşılır ki Müslüman kardeşinin aleyhinde onun ona hor hakir görücü, ona tepeden bakıcı bir tarza bir insan konuşamaz, konuşmamalı. Konuşursa bu faizlerin faizini yemiş kadar büyük bir günah olur. İşte millet bunu bilmiyor. Millet faizin haram olduğunu biliyor. İçkinin de haram olduğunu biliyor. Tamam, hırsızlık haram biliyor. Adam öldürmek haram, yasak, büyük günah biliyor. Ama hele bir dolaş bakalım şu Ramazan gününde meclislerin. Her meclis... Her mecliste onun bunun adı söylenir, çekiştirilir, günah edilir, hırzına, haysiyetine, namusuna tecavüz olur, haksızlıklar yapılır, durur. Dilimizi tutamıyoruz yani, başkasının dedikodusunu, gıybetini yapmaktan kendimizi alamıyoruz. Neden? Bunun böyle faiz kadar, hırsızlık kadar, adam öldürmek kadar büyük bir suç olduğunu bilemiyoruz. Ama işte o bilinsin diye Peygamber Efendimiz Erber Riba diyor, ribanın en fenası diye bildiriyor. Onun için aleyhte konuşmayacağız, birbirimizin aleyhinde konuşmayacağız. Ramazan gelmiş, efendim mübarek Ramazan gününde hiç başka bir işi yokmuş gibi Müslüman kardeşinin aleyhinde yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Haksız yer yanlış, anlamamış, ters. Ne biçim Müslüman? İşte bu manevi günahlara da dikkat etmezse insan iyi Müslüman olamaz. Maddi günahlara dikkat ediyor, maddi pisliklere dikkat ediyor, aman üstüme çamur sıçramasın, aman beyaz elbisemin şurası yer lekesi oldu, utanırım böyle çıkma halkın huzuruna. Bunlara dikkat ediyor da manevi kusurlara dikkat etmiyor. İşte bu manevi kusurların tedavisi tasavvuftadır. Bunları işte ahlak ve tasavvuf ilmi insana öğretir. Onun için tasavvufun da karşısına dikilip de illa onun aleyhinde çalışmak. Tasavvuf İslami ilimdir. İslam ilmidir. İslam'ın özüdür. Kalbe ait şeydir. İşte burada görülüyor. Er-ber riba, şetmü'rrad ve eşetü mi el-icâ ve rivayetu ehadü'ş şati meyn. Bu hadis-i şerif de bir önceki hadis-i şerife benzeyen bir hadisi şeriftir, mana itibariyle yine böyle birisinin aleyhinde konuşmak. Yine aynı kelimeyle başlamış erberriba. Ribanın en fenası, en kötüsü, en büyük günahlı olanı nedir? Şetmül aral. Haysiyetlere, ırızlara, namuslara sövmektir. Şetkime etmek, sövmek demek. birisinin aleyhinde ağzını açıyor, gözünü yumuyor, namussuzdur, alacaktır, şudur, budur filan bir sürü şey söylüyor. Anası şöyledir, babası böyledir. Bu faizlerin en fenasıdır. Yani en fena faizden daha günahlı bir şeydir yani, çok günahlıdır. Onun için kimsenin örgüden haysiyetine küfretmemek, şetmetmemek, dil uzatmamak lazım. Ve eşed düşşedmi Bu Sövmelerin en şiddetlisi de nedir? Hicvetmektir. Malum şimdi biraz galiba azaldı. Kanunlar yazılı şeyleri cezalandırdığı için pek yapılmıyor. Eskiden bir adama birisi kızdı mı eline kalemi alırdı, hiciv yazardı ona. Hiciv, hicviye. Yani aleyhinde batırır çıkartır artık onu şiir tarzında onun aleyhinde a, köpek mi demez, başka şey mi demez onun yani, yani Nasıl şey yapacaksa, o bilirsiniz eski divan kitaplarından, edebiyat kitaplarından hiciv bahsini, hicviye bahsini bilirsiniz. Heh, i̇şte bu en büyük şeylerden birisidir diyor Peygamber Efendimiz, en büyük sövmelerden birisidir. Araplarda da çok adetti. Birisi ötekisine kızdı mı, bir şiir yazdı mı aleyhinde mahvolurdu o kadar. Şiir çok tesirliydi, yani bugünün basınla işlenmiş suçu gibidir. Bugün de hakikaten bir insan karşısındakine bir hakaret etse bir cezası vardır. Bu bu hakareti yazı ile yapsa cezası kat kat fazladır. Ne şiir yoluyla yaptığı zaman ceza fazlalaşır. Neden? Çok insan dinleyecek. İpka edilmiş oluyor şey. Ötekisi sözle kalıyor. Bergisi yazıda olduğundan cezası büyük oluyor. Haklı olarak çok haklı olarak tabii hemen aklımız yatıyor bu şeye. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki en şiddetli sövmede hicivdir. Şiirler. Aa, bunun arkasından bir şey daha söylüyor. ve وَالْرِوَيَةُ اَحَدُشْ şatimey. Rivayet etmek de sövmek, sövenlerden bir tanesidir. Efendim ben sövmedim, ötekisi hicvetti, ben sadece onu naklediyorum. Sövenlerden birisi de senin oldu. Nakil de etmeyeceksin. Nasıl içkinin içilmesi haram olduğu gibi, nakil edilmesi de haramdır. Şimdi bir insan, sakallı, oruçlu bir insan. Efendim, bakkala içki gelmiş hammallık yapıyor. Olur ya, yani insanın parası az olabilir. O içki kasasını o kamyondan o bakkala indirebilir mi? İndiremez. İdimizde göre indiremez. Çünkü içki içmek haram. Efendim bu adam ben oruçluyum diyor, içki içmiyorum diyor ama indir veriyor. İçkinin içilmesi haram olduğu gibi nakledilmesi de haramdır. Taşınması da haramdır. Efendim ben içmiyorum ama sunu veriyorum. Sunması da haramdır. Efendim ben sunmuyorum da kurnazım, hizmetçime emrediyorum, bu kadehi buna ihram ediver, bu şişeyi buna götürver. Yani emretmek de haramdır. Yani her şeyi, dinimiz bir şey kötüyse onun her tarafını tıkar. Hiç meydan bırakmaz, bir taraftan bir gelik bırakmaz. Onun için sen sövmüyorsan ama sövmeyi naklediyorsun. Sen de aynı duruma düştün. Nakil etmek de yok. İçki gibi. O aklıma geliverdi yani. Demek ki birisinin aleyhindeki bir kötü sözü, bir filanca filancaya şöyle demiş, ben demiyorum, o demiş. Onu da söylemeyeceksin. Nakledemezsin yani. Nakletmek de sövmek gibidir, diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar ince. Ne kadar ince. 20. yüzyılda neler öğreniyoruz 14 asır önceki Peygamber Efendimiz'den. Gelsin de insanlık şey yapsın. Hangi adabı ı bu kadar güzel kaideler var? Erbaun men kunne fihi minel misali kale münafıka'l khalisen. Burada herhalde bir iki defa tekrar olmuş bir hata var. Şöyle olsa gerek metin. Erbaun minel misali men kunne fihi kale münafıkan khalisen. defa yazmış. Ben de yazılışı okudum ama bir tanesi fazla galiba. Ve men kânet fihi xaslât min hûne min hatta yada Burada da bir karışıklık var. Neyse, onun doğrusunu şöyle düzeltelim. Erbaun Minen al-nifâkı. Ben künne fihi kâne münâkan kâlîsem. Ve men kânet fihi xaslât min al-qisâle. Fihi <fî> xasletün minen nifak. İza haddese kezebe ve iza vaade ahlak ve iza ahede zeder ve iza xaseme fecere. Dört, dört sıfat vardır, dört hal vardır, dört huy vardır ki bunlar münafıklık alametidir. Münafıklıktır bunlar. Dört deneş. Kimde bunların hepsi varsa o halis münafıktır. Katıksız münafıktır. Kimde bu sıfatlardan bir tanesi varsa o zaman münafıklıktan bir sıfat var demektir. Yani birazı var demektir. Hepsi varsa halis muhlis münafıktır. Hiç katıksız münafık demektir. Neymiş bunlar? Münafıklık nedir? Münafıklık çok tehlikeli bir şeydir. Yani İslam'da İslam'da münafıkı çok kötü bir şeydir, bir büyük kalp hastalığıdır, iman hastalığıdır ki insan Allah korusun o hastalığa tutulmuş olduğu zaman sonu cehennem olur ve inler münafıkı nefit der ki esveliminler ve cehennemde de en dibe, en aşağıya gidecekler münafıklar. Dıştan mümin gibi görünüyor, içi inanmamış, iki yüzlü kaypak efendim e, aldatmacacı bir adam münafıklık kötüdür. İşte şu dört sıfat münafıkların sıfatındandır. Hepsi varsa o kimse halis münafıktır. Bir tanesi varsa münafıklıktan bir sıfat var demektir. Üzerinde buyurmuş Peygamber Efendimiz. Neymiş o sıfatlar? Ama bir de bir kapı bırakıyor. Tıkatma, tıkamamış, kilitlememiş. Hatta yede aha. Bırakıncaya kadar üzerinde münafıklıktan bir sıfat var demektir. Terk ederse kurtulur demektir. Yine bir müjde var. Yani üzerimizde böyle bir hal varsa onu terk etmeye çalışalım. Terk edinceye kadar münafıklıkta kalmış olacak insan. Neymiş? İza haddese kezeben. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Yalan söyler. Sözümüzün doğru olmasına dikkat edeceğiz. Mümin her türlü hatayı işler ama yalan söylemez. Özü doğru, sözü doğrudur. Kale gibidir. Kendi aleyhine bile olsa, anasının babasının aleyhine bile olsa, menfaati zarara bile uğrasa, işin doğrusunu söyler. Gelmiş haramiler, küçük çocuk tahsile gidiyor, okuyacak da alim olacak. Kervanı kesmişler yolunu. Herkesin parasını pulunu alıyorlar. Harami geliyor küçük çocuğa, tahsile giden, köyünden şehre giden çocuğa soruyor. Senin üzerinde ne var ''Senin parampulun var mı?'' diye, ''Var.'' diyor, ''Nerede?'' diyor, ''Hırkama annem dikti.'' diyor, 40 tane altın.'' diyor. Sahi mi? Sahi. Alıyor haramilerin reisine götürüyor. Efendim bu çocuk böyle diyor, e ''Bakın hırkasına.'' diyor, açıyorlar bakıyorlar, hakikaten aslarının arasına saklanmış, dikilmiş altınlar. Yani çocuk onları harcayacak da tahsiline devam edecek. E dışından yokladığı zaman görülecek bir şey değil. Ceplerinde para yoktu. Neden? E söyledi yani. Paran var mı? Deyince var diyor. Hırkamı annem bitti diyor. Yalan söylemiyor. Bu yalan söylememesi Aramilerin reisine öyle tesir etmiş ki ağlamış. Bu küçük çocuk demiş Allah'tan korktuğu için yalan söylemedi de altınları elden gitse bile yine doğrudan ayrılmadı da ben koca herif oldum şu yaşa geldim, şu ömrü nasıl geçiriyorum filan diye bir pişmanlık duymuş, Allah kalbine bir yumuşaklık vermiş o halden. Çünkü salih insanların hali ötekilere tesir eder. Söylesen olmaz da, hal çok tesir eder. O çocuğun salihliği, halisliği tesir etmiş, haramilerin reisi orada tevbe ediyor. Aldığı malları, hepsini geri veriyor, o çocuğa da altınları veriyor. Bak altınlar gene onun nasibi, gene elden gitmedi. Doğruluk böyledir işte. En necatu fi's Kurtuluş doğruluktadır. Yalancılıkta bir şey yok. Yalandan biraz kurtulmuş gibi oluyorsun ama sonuç sonu kötü gelir. En iyisi doğru sözlü olmaktır. İza hat dese kezebe. Konuştuğu zaman yalan söylerse münafık o insan. Münafıklık sıfatıdır o. Ve izave ade akhlefe. Vaad ettiği zaman vaadinin tutmaz, vaadinden döner. Sana şunu vereceğim. Şöyle yaparsan. E yaptım ver. Vermeyeceğim. 10 milyon verirsen sana şu şeyi satarım. Peki al 10 milyonu. E, satmayacağım. Yani vaat ediyor. vaadinden dönüyor. Bu da münafık alametidir. Böyle de yapmayacağız. Vaat el vaadü keddeyin Vaat etmek boş gibidir. Ya vaat etme? Dilini tut. Ya da vaat edersen yap sözünü tut o zaman da diline sahip ol. Bir ulu orta vaat etme, vaat etmişsen de yap. Ve Ahde gedere muahede yaparsa, anlaşma yaparsa, bu yaparsa katil eder. <gülüyor> Şimdi bir kardeşimizin dükkanını efendim sıkıntı içinde başkasına devretmişler, anlaşma yapmışlar ama sözlü anlaşma yapmışlar, yazılı yapmamışlar. Efendim, sen misin yazılı yapmayan? Kanunlar karşısında mecburiyet yok. Nelere uğramış o arkadaş? İmzayı atmadığı için, usulü iyi bilemediği için, anlaşmayı resmi bir mukaveleye bağlamadığı için adam kirasını ödememiş, vergisini ödememiş, hepsi bunun üstüne gelmiş, yıkılmış şey i̇şte münafık o ötekisi. Bu dünyada böyle yaptı, ahirette görecek Bu dünyada aldattı çünkü kanuni bir şey yok, bir tarafın kendisini kurtaracağı bir şey yok ama bir de bir ahiret var ya, bir de mahkemeyi i Kübra var ya, onu düşünmedim. وَإِذَا حَاسَمَا فَجَرَةً Dördüncü sıfat da nedir? Husumet ederse, düşmanlık yaparsa birisiyle, Hasım oldu, çekişmeye başladılar, filanca meselede ihtilafa düştüler. Tacere Facirlik ediyor, yani facirlik etmek ne demek? Haktan yüz döndürüyor ve yalan söylüyor. Düşman ya, karşı tarafı yıpratmak ve düşürmek için ne yapmak lazım gelirse yapıyor, fıskı fücura sapıyor. Hasım, hasım oldu ya, onun için yalan dolandan çekinmiyor, onu yapıyor. İşte bu da münafasındır. Hasım da olsan el-adlü firr rıda vel-gadab kızdığın zamanda hoşnut olduğun zaman da haktan ayrılmayacaksın. وَلَا يَجْرُ مَنَّكُمْ شَنَٓاءً kavmin قَوْمٍ عَلَى أَلَّا Bir kavme olan kızgınlığınız, kininiz, adaletsizlik yapmaya sizi sevk etmesin. Efendim çok kızıyorum, bulsam gırtlağına basacağım, öldüreceğim. Ama adaletten ayrılamazsın. Öyle şey yok. Kızdığın zamanda adaletten ayrılmayacaksın. Yoksa zaten sevdiğin zaman adaletten ayrılmamak onu herkes yapar. Kızdığın zamanda ayrılmayacaksın. Böyle olursa bir insan münafık olur. Bunların hepsini yapıyorsa bir insan, halis katıksız münafıktır. O halde katıksız münafığın görünüşü neymiş? Konuştuğu zaman yalan söylermiş. Vaat ettiği zaman tutmazmış vaadini. Anlaşma yaptığı zaman anlaşmasına uymazmış. Düşmanlık ettiği zaman da her türlü kötü vasiteyi kullanıp zarar vermeye uğraşırmış. İlla zarar verecek ona. Evlenmişler, boşanmışlar. Şer'an boşanmış. Şimdi sen misin benim kızımı boşayan? Damada kan kusturuyor. En ay çeşit haksızlık yapıyor. Neden? E, niye, bu, niye benim kızımı mesut etmedi, şöyle yapmadı, böyle yapmadı filan. İyi ama yani o ayrı mesele senin bu yaptığında zulüm. Sen şimdi ona hasım oldun diye, efendim her türlü haksızlığı devam ettiriyorsun. Sürünsün kerata, sürünsün ama ona şeriatın vermiş olduğu hakları sen ona vermiyorsun. Boşanmış, başkasıyla evlenmesi lazım. Efendim, bilmem şöyle yapma hakkı var, böyle yapma hakkı var, onları yaptırmıyorsun, Göya intikam alıyorsun ama kendinde kendini yakıyorsun. Öyle şey yok, yani şey yaptığı zaman insan, Hasımlık yaptığı zaman hasımlığı da Müslüman belli bir ölçüde yapar. Her şeyi yapamaz. Gelelim sonuncu hadisi şerife. Bu, bugün okuyacağımız hadislerin sonuncusuna. Bu da yine dört şeyden bahseden bir hadis şeriftir. Erbaun. Dört tane sıfat vardır. Önce okuyalım. Erbaun. İza künne fike fema ma aleyke Mafaat dünya, dinya. Sıdkul hadis ve hıfzül emanet ve hüsnül huluk ve iffetü matam. Bu hadis-i İbn Abbas radıyallahu ahten rivayet edilmiştir. Abdullah bin Amir bin Arsan da rivayet edilmiştir. Helsemi isnadı güzel demiş. Efendim Taberani de hasen hadis-i şerif demiş. Bu hadis-i şerifi de güzelce hatırınıza tutun. Dört tane sıfat vardır ki izâ künne fîke bu dört sıfat sende varsa bulunuyorsa temâ aleyke mâ fâteke minnet dünya dünyalıktan elinde elinden kaçırdığın şeylere telaş etme, üzülme. Yani sende epeyce kıymetli şeyler var Dünyalıktan bir şeyler gitmiş olsa bile gam yeme. Madem bunlar var sen çok iyi durumdasın demek. Yani dünyalık bakımından elinde para pol olmasa bazı fırsatların kaçmış filan bile olsa madem bu sıfatlar sende var sen iyisin Hadi halen iyidir demek yani. Neymiş bakalım bu sıfatlar? Sıdkul hadis birisi sözün doğru oluşu. Doğru sözlü oluşun senin yani. Sıdk doğruluk demek. Hadis de söz demek. Sıdkul hadis sözün doğru oluşu demek. Yani sen eğer doğru sözlüysen çok güzel bir sıfat bu. Dobra dobrasın, dost doğrusun. Böyle bir insansın. Ve hıfzül emanet. Emaneti muhafaza ediyorsan, sana emanet edilmiş olan hususu efendim saklıyorsan. Sana birisi bir şey vermişse emanete hıyanet etmiyorsan. Sonra sana Allah bir emanet vermiş. Celle Celaluhu, inna aradna el emanete aleyh semavati vel ardi vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelahel insaf innehu kâne zalûmen celulâ Bizim hepimizin üzerinde bir emanet var. Bir borç var. Biz Allah'a kulluk borcuyla mükellefiyyeler ile efendim mükellef tutulmuşuz. Bak dağın taşın bir mükellefi yok. Onların hesabı yok. Ama bize Allah hem hürriyet vermiş, hem bir mesuliyet yüklemiş, bir emanet vermiş. İyi kul olmakla vazifeliyiz biz. Emirleri, yasakları tutmakla vazifeliyiz. Bu da bir emanet. Bu emaneti diyor ayet-i kerime, biz dağlara, taşlara, göklere, yere göğe ve dağlara arz ettik de, gök o kadar yüksek, yer o kadar sağlam, dağlar o kadar iri, bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ya hakikaten ya mecaz olarak yani. Bu, bu emanete tahammül edemedi onlar da insan yüklendi bu emaneti diyor. Allah'a kulluk borcun var senin mesuliyeti var. Bu emanet omuzunda. Heh, bu emanete hıyanet etmiyorsan veyahut basit manada sana birisi emniyet etmişse o emniyeti suistimal etmiyorsan bir şey vermişse yok vermedin arkadaş demiyorsan sonunda tamam bu da güzel bir Ve hüsnül huluk. Ve güzel huyluluk. Güzel huyluluk. Güzel huy çok geniş bir tabindir Arapçada da. Umumi manasıyla güzel huy, tabi bazı şeylerin çeşitleri vardır. İnsanın geçimli, ülfetli kendisiyle efendim herkesin başı hoş olan, sevdiği, insanların el üstünde tutup beğendiği kimse halidir yani. İyi huylu insan, iyi huylu insan ummiyetle herkes tarafından sevilip takdir edilen insan. Herkes nefret etmiyor, efendim tenkit etmiyor. O ar çıkıp gittiği zaman meclisten arkasından ne iyi insan diyorlar. İşte insanlar, Müslümanlar ne iyi insan diyebiliyorsa o iyi huylu bir insan demektir. Yani ana ölçüsü bu. Senin üzerinde böyle bir güzel huyluluk varsa, bu da üçüncüsü ve ifvet ve ifvetü mat amin, matam mimidir burada Yani taam manasına, yemek manasına yemekte de iffet sahibiyse, ifvet de afiflik demek. Yani karışık işlere bulaşmamak demek. Yani yemeği de helalinden yiyorsa, haram yemiyorsa, helal lokma yiyici bir kimseyse. Kendisini koruyorsa, mesela bir kadın iffetini muhafaza ediyor. Ne yapıyor? Namahreme fırsat vermiyor. Haram yollara sapmıyor. Namusunu koruyor. İffetini muhafaza ediyor. İffet-ü ne demek? Yemek hususunda kişi iffetini koruyorsa. Karnım acıktı. Şuradan elimi uzatıvereyim. Şu manavun daha öbür tarafa baktığı sırada önündeki muzlardan iki tanesini çalayım. Karnım acıktı yiyeyim. Ee, sen yemekte iffetini koruyamıyorsun, bak biraz karnım acıktı diye, hemen harama el uzattım. Veyahut geliyor birisi, şunu şöyle yapıverirsen, beni kayırırsan ben de sana çok kadar para vereceğim. Aa, ye, bu kadar da paraya benim ihtiyacım vardı, hadi o rüşvete razı oluyor, bu işi yapıyor Veyahut, efendim filanca'nın kendisine emanet etmiş olduğu şeyden çalıyor, çırpıyor filan. Tezgaha geçmiş, kasaya geçmiş, Dükkan sahibi camiye gitti namaz kılmaya, üç tane müşteri geldi, alışveriş oldu, onları kasaya yazmadı, cebine indirdi. Ee, bak işte sen iffetini yemek hususunda, iffetini koruyamıyorsun. Yemek hususunda, helal lokma hususunda, iffetini koruyabiliyorsa bir insan. Bu da dördüncü sıfattır. İşte bunlar sende varsa, dünyalığın elinden kaçmış olmasına üzülme. Şimdi burada, dünyanın, dünyalığın elinden gittiğine üzülme sözünü üzerinde biraz duralım. Bu ne demek? Yani insan bu hadisi, bu durumları yaparken dünyalık elinden gidebilir arkadaşlar. Dünyalık elinden gidebilir. Menfaatler biraz zarara uğrayabilir. Doğru sözlü olursun, biraz kaybedebilirsin. Efendim emaneti hıfz etmek, biraz efendim kayıplara yol açabilir. Güzel huylu olmak ve eh, biraz hakkını başkaları çiğniyor filan gibi olabilir. Efendim e, helal lokma yiyeceğim derken biraz dünyalık bakımından sıkıntıya düşebilirsin. Bak her şeyi alamazsın. Her şey eline girmez filan. Bunlara aldırma. Evet böyle olur. Doğru dünyalık biraz kaçar gibi görünür elinden ama Allah mükafat verir. Bil. İkincisi merak etme ondan fazlasını verir. İlk başta böyle bir imtihan için bir sıkıntı çeker gibi olursun, öbür taraftan helali gelir. Bak buradan haramdan kaçınırsın sen, ben bunu yemem dersin. Aa, biraz aç kalır gibi olursun, öbür taraftan helali gelir. Hiç ummadığım bir yerden bu sefer helali gelir. Bu bir kaide ilahiyedir, gizli bir kaydedir bu. Tecrübe edenler bunu hayatında binlerle misalle bilir bunu. Gider mesela şeyler, faizle para alır, bir borcunu kapatacağım filan diye o kadar parası bir başka yerde batar yasak bir işe etti, öbür taraftan batar efendim gider bir başka bir türlü bir şey yapar bir tarafta bir zarara uğrar aksine bir davranışta bulunur bu taraftan o telafi olur bir misal de anlatayım bunu bir tek misal anlatacağım ondan sonra bitti Muzu. olmuş bir hadise anlatacağım. Bizim arkadaşlardan birisi bir devlet dairesinde müdür ama itibarlı. İtibarlı yüksek bir daire yani böyle küçük bir şey değil. Emrinin altında atölyeler var, efendim işçiler var, ustalar var. Bütçesi geniş, selahiyeti var. İmza attığı zaman hepince şey bir mıntıka kendisine verilmiş, bu arkadaş bir başka yere tayin oluyor. Tayin oluyor, eşyaları toplayacaklar, nereye koysunlar? Bilmem, doğudan, doğudan batıya gelecekler, nereye koysunlar? Hanımı demiş ki, birkaç tane sandık yaptır da, tahta sandık, eşyaları onun içine koyar. Eşyası kırılmasın, şöyle olsun böyle olsun, yatakları denk yaparlar. Çağırmış marangozu, dairesinin marangozunu, demiş ki, bana şu ebatta, şu ölçüde kapaklı tahtadan üç, üç tane, beş tane sandık yap. şu vakte kadar. İşte o vakit gelince usta gelmiş demiş ki, efendim emrettiğiniz sandıkları yaptık atölyede, tamam. Peki demiş, hesabını getir ödeyeyim. Efendim hesabı yok. Niye yok? Efendim bunları Amerika'dan gelen bilence malzemenin sandıklarını kenara koymuştum. Malzeme sandıkları bunlar, yani bunlara para vererek almadık bu tahtaları. Ben de sizi çok sevdiğim için mesai saati haricinde kendim oturdum, kestim, biçtim, bu sanıkları yaptım, paraya düzgün yok. Yok demiş. Sen bir kıymet takdir et o tahtalara, kendi ustalığına, işçiliğine de bir kıymet takdir et, sen bu dairenin memurusun, efendim Hepsini hesapla bakalım demiş, o zamanın parası diyelim ki 275 lira, yani bundan 20 sene önceki hadise, belki daha fazla önceki hadise, şu kadar para